Bölümüne geldik. İkinci mertebeye. O da iman mertebesi. Diyor ki burada müellif rahimahu Allah. المرتبة الثانية diyor الإيمان وهو بدعون وسبعون شعبتون فأعلاها قول لا إله إلا الله وأذناها إماتة الأذى عن الطريق والحياة وشعبة من الإيمان diye sıralamış burada müellif rahimahu Allah. Diyor ki İkinci mertebe imandır diyor. İman 73 küsür şubedir. Bu şubelerin en üstünü la ilahe illallah sözüdür. En aşağısı yolda rahatsızlık veren şeyleri gidermektir. Haya şuhbetü binel iman. Haya da imanın bir şubedir, şubedir diyor. Ve burada İbn-i Uthaymin Allah bunu şerif ederken diyor ki din mertebelerinin ikincisi imandır diyor. Sözlükte iman tasdik etmek demektir. Şeriatta ise kalp ile itikad etmek, dil ile söylemek, ağzalar ile amel etmektir. Mesela batıl fırkalar olsun Cehennem bin Sıfhan'a göre iman bir kişinin imanı ne artmaz ne eksilmez. Ve göktekiler ile yerdekiler imanı arasında hiçbir fark yoktur diyor Cehennem bin Sıfhan. Mesela ne kadar günah işlersen işle, ne kadar amel yaparsan yap imanın artmaz ve eksilmez. Yani senin imanın ile Cibril imanı arasında hiçbir fark yoktur diyor Cemal-i Ama Ehli Sünnet ve Cemaat itikadına göre iman amellerle artar, mahsiyetle eksilir. O için burada kalp ile itikad etmek, dil ile söylemek, ağızlar ile amel etmektir ehl-i sünnetin görüşüdür. Burada yetmiş üç küsür şubedir iman. Sözündeki küsür el bid yani üçte dokuza kadar olan sayıyı ifade eder. Şube ise bir şeyin bir parçası demektir. Rahatsızlık veren şeylerden maksat gidip gelenleri rahatsız eden taş diken ve buna benzer şeylerin yoldan kaldırılmasıdır. Elhaya haya utanma halinden meydana gelen tepkisel bir nitelik olup kişiyi mürüvvette olgunluğa aykırı işleri yapmaktan alıkoyar. Burada müellif rahimeullah'ın ifade ettiği şeklinde imanın 73 küsur şube olması ile biraz sonra gelecek altı rüknünü bulduğu şeklindeki ifadelerini bir arada şöyle açıklayabiliriz. Burada kendisiyle Akide'nin murad edildiği imanın esasları altı tanedir diyor. Bunlar da Cibril hadisi diye bilinen meşhur hadiste. Ömer radıyallahu etmiş olduğu bir hadis. İmana dair sorduğu soruya Aleyhisselatü verdiği cevapta zikredilmiştir. Burada iman. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, resullerine, ahiret gününe iman etmen ve hayrı ile şerr ile kadere iman etmendir buyurdu Aleyhissalatu Vesselam. Ravahu'l Buhari ve Muslim. Burada amellerin türlerini ve cinslerini kapsayan iman ise 73 küsur şubedir. İşte bunlardan bundan dolayı Allah Azze ve Celle kana Allah li yudi'a Allah boşa çıkaracak değildir buyruğunda namazdan iman diye söz edilmedi, edilmektedir müfessirlerin açıklamalarına göre bundaki kasıt sizin Beytül Magdis'e yönelerek kıldığınız namazlar şeklindedir diyor çünkü ashab Kabe'ye dönmekle emrolmadan önce Beytül Magdis'e doğru namazlarını ne yapıyorlardır kılıyorlardır ve arkânuhu 6 diyor. İmanın rükünleri 6'dır diyor. Cenâfil hadis hadiste geçtiği gibi en tu'mine billah ilk önce Allah'a iman edeceksin. Ondan sonra ve meleikatihi ondan sonra ve kutubihi kitaplarına ve rusulihi resullerine ve'l-yevmil âhir ahiret gününe ve tu'mine bil kadri ve şerrih. Bu gün ve kadere hayır ve şer Allah'tan geldiğine إذن منظر والدليل على هذه الأركام بلدر دليل رئيسة بصايمش أولومز ألتئ ستة وقوله تعالى ليس البر أن تولي وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب المبين والدليل القدر قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر Burada imanın rükünleri hadiste de geçtiği gibi saydık. Ve Allah Azze ve Celle ayette geçtiği gibi Leysel birra iyilik yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir diyor. İyilik Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, kitaba ve Resullere iman edenin yaptığıdır. Kaderin delili ise Allah Azze ve Celle muhakkak ki her şeyi bir kader ile yarattık. İnne kulle şeyin khalaqanâhu bi kader buyurdu Allah Azze ve Celle. Ve burada Allah'a iman. Allah'a iman şu dört hususu kapsar. Birincisi Allah'ın varlığına iman etmek. Yüce Allah'ın varlığına Fıtrat, akıl, şeriat ve duyular delildir. Bir, fıtratın Allah'ın varlığına delil olması. Şüphesiz ki burada yaratılmışların her biri daha önce de bu hususta herhangi bir düşünme ya da öğretme söz konusu olmaksızın yaratıcısına iman etme fıtratına sahip olarak yaratılmıştır. Bu fıtrattan uzaklaşmak ancak sonradan ortaya çıkan ve kalbini Bu fıtrattan uzaklaştıran etkenlerle karşı karşıya kalması halinde söz konusu olur. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. مَا مِنْ مَوْلُودٍ اِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَاهُ يُوهِّئِ يُهَوِّدَانِ اَوْ يُنَصِّرَانِ اَوْ Her doğa mutlaka fıtrat üzere doğar. Ancak anne babası onu Yahudi Veyahut da Hırsan ya da Mecusi yapar buyurdu Bukhari ve Müslim'de 2658. hadiste geçmektedir. İkincisi ise aklın Yüce Allah'ın varlığına delalet etmesine gelince öncesiyle ve sonrasıyla bütün yaratılmışları var eden bir yaratıcının olması kaçınılmazdır. Niçin? Çünkü bu varlıkların hem kendi kendilerini var etmeleri hem de tesadüfen var olmaları nedir? İmkansızdır. Kendi kendilerini var etmeleri imkansızdır. Çünkü hiçbir şey kendi kendini yaratmaz. Zira o o şey var olmadan önce yoktu. Yokken nasıl kendisini yaratıcısı olabilir? Varlıklar tesadüfen de var olmuş olamazlar. Çünkü sonradan Meydana gelen her şeyin mutlaka bir meydana getiricisi vardır. Diğer taraftan bu harikanada nizam bu son derece dengeli uyum sebeplerle sonuçlar arasındaki kopmaz ilişki ve kainattaki varlıkların birbirleriyle olan ilişkisi bunların tesadüfen var olmalarını kesinlikle ihtimal bırakmamaktadır. Zira tesadüfen var olan bir şeyin var olması halinde herhangi bir düzen söz konusu olamaz. Bu böyleyken kalıcılığı ve tekemmülü halinde onun son derece düzenli ve muntazam olması nasıl mümkün olabilir? Varlıkların kendi kendilerini var etmeleri imkansız olduğuna göre tesadüfen de var olmadıkları olmadıklarına göre Mutlaka onları var eden birisi vardır. İşte o alemin Rabbi Allah'tır. Rabbul Alemin'dir. Allahu Azza ve Celle "Am khuliqu min gayri şey'in em humul halikun" buyuruyor. Yoksa onlar hiçbir şey mi hiçbir şeysiz mi yaratıldılar ya da yaratan kendileri mi? buyurdu. Yani onlar herhangi bir yaratıcı olmaksızın yaratılmış değillerdir. Kendilerin yaratanlar kendileri de değildir. O o halde yaratıcıların Allahu Tebaraka ve Teala olduğu kaçınılmaz bir gerçektir. Bundan dolayı Cüber bin Mut'im radıyallahu anhü, diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Tur suresini okuduğunu işitmiş رسول الله صلى الله عليه وسلم أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون Yoksa onlar hiçbir şey mi yaratıldılar ya da yaratan kendiler mi? Yoksa göklerle yeri onlar mı yarattılar? Hayır. Onlar kesin bilgi sahibi değildirler. Yoksa Rabbinin hazineleri onların mı? Onların yanında mı? Yoksa egemen onlar mı? Onlar mı? Buyur Allah Azze ve Celle. Tur suresi 35-37. ayeti buyruklarına geldiğinde... Ki o sırada Cübeyr müşrikti. Şöyle demişti, kalbim neredeyse yerinden çıkacaktı. İşte imanın kalbime yerleştiği, yer ettiği ilk an o zamandır diyor Cübeyr radıyallahu anh. Şimdi bunu açıklayacak bir örnek verelim. Örneğin bir kimse bize oldukça yüksek etrafı bahçelerle çevrilmiş, Bahçelerin arasında ırmakların aktığı, iç yataklarla, sedirlerle, depolu gerek temel gerek tam, e, tamamlayıcı çeşitli zinetlerle süslenmiş bir köşkün varlığından söz ederek. Bu koskoca köşk ve içinde bütün mükemmelliklerin hepsi kendi kendisini var etmiştir ya da var eden kimse bulunmaksızın tesadüfen var olmuştur diyecek. Olsa elbette ki böyle diyen kimse... yalancı olduğunu kabul eder ve onun bu sözlerini beyinsizce sarf edilmiş sözler olarak değerlendiririz. Öyle değil mi? Durum belli olduğuna göre, yeriyle, göğüyle, yörüngelerinden hareket eden gezegen ve yıldızlarıyla, çeşitli halleriyle, göz kamaştırıcı harika hale de düzeniyle, Bu uçsuz bucaksız kainatın kendi kendini var etmiş olması ya da var eden bir var eden biri olmaksızın tesadüfen meydana gelmesi olması düşünebilir mi? Ve burada yüce Allah'ın varlığına şeriatın delalet etmesine gelince semavi kitapların hepsi bu gerçeği dile getirmektedir. Semavi kitaplarda bulunan ve insanların maslahatlarını içeren hükümler, bu kitapların hikmeti sonsuz ve yarattıklarının maslahatlarını çok iyi bilen bir Rab tarafından gönderildiklerinin delilidir bu. Olup bitenlerin doğruluğuna tanıklık ettiği bu kitapların bildiği kevni haberlerde bu kitapların haber verdiği her şeyi, var etmeye kadir bir Rab tarafından indirilmiş olduğuna nedir? Delilidir. Allah'ın varlığına duyuların delalet etmesi iki yollardır. Allah'ın varlığına duyuların delalet etmesi iki yol vardır. Birincisi dua edenlerin duaların kabul edilmesi sıkıntıda olanların imdadına koşulmasına dair duyup tanık olduğumuz hususları hususlar kat'i olarak yüce Allah'ın varlığını göstermektedir. Allahu azze ve cel ve iz nada min qabl festecibna le. Nuh'un iz nada min qabl festecibna le. Nuhuda an hani o daha önce biz dua bize dua etmişti de onun duasını kabul etmiştik. buyurdu Allah-u Azze ve Celle. İstestegîthûne rabbekum festecebelekum. Hani siz Rabbinizden imdat istiyordunuz da o da duanızı kabul buyurmuştu. Burada Sayıh Bukhari'de Enes bin Malik radıyallahu anh'ından rivayete göre Bedevi bir Arap bir cuma günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve sellem hutbe verirken mescide girerek şöyle der. Ey Allah'ın Resulü! Malımız telaf oldu. Malımız telaf oldu. Çoluk çocuğumuz aç kaldı. Bizim için dua et de. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ellerini kaldırıp ve şöyle dua etti. Bulutlar dağlar gibi ortaya çıkıverdi. Daha minberinden inmeden yağmur tanelerinin Sakalından düşmekte olduğunu Gördüm diyor Kim diyor Enes bin Mali İkinci cuma yine o Bedevi Arap ya da bir Başkası kalkıp Şöyle dedi Ey Allah'ın Resulü Binalarımız yıkıldı mallarımız Sular altında kaldı bizim için Allah'a dua et Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bunun üzerine ellerini yine kaldırıp Ve şöyle dua etti Allah'ım etrafımıza yağdır üzerimize değil. Haval havalin ولا علينا يا رب ضياء duası Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Hangi taraf işaret ettiyse mutlaka orada bulut açıldı. Burada Buhari ve Müslim 933. Buhari'de 930. hadis, Müslim ise 897. hadiste yer almaktadır. Ve burada Allahu azze ve celle Yüce Allah'a samimi olarak sığınan ve duanın kabul edilme şartlarının yerine getirenlerin dualarının kabul edilmesi günümüze kadar görülüp tanık olunan bir husustur. İkinci yol mucize. Yani mucize diye adlandırılan insanların gördükleri ya da duydukları peygamberlere ait deliller de onları peygamber olarak gönderilen varlığın varlığına dair kesin bir delildir. Onları gönderen ise Yüce Allah'tır. Çünkü bunlar beşeriyet, güç ve takati dışında olan hususlardır. Yüce Allah bu olağanüstü olayları Resullerini desteklemek ve onlara yardım etmek için meydana getirir. Musa Aleyhisselam'ın ortaya koyduğu mucize bunun bir örneğidir. Yüce Allah ona asasıyla denize vurmasını emretmiş. O da denize vurunca deniz kup kuru 12 ayrı yola ayrılmıştır. Bu yollar arasındaki sular dağları dağları andırıyordu. Allahu Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. فَاَوْحَيْنَا اِلَى مُوسَى اَنِضُ رَبِّ عَصَاكَ الْبَعْحِ فَاَنْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالْتَّوْدِ الْعَظ۪يمِ Biz de Musa'ya asanla denize vur diye vahyettik. Ardından deniz ayrılıp her bir tarafı büyük bir dağ gibi oldu. İkinci örnek ise İsa Aleyhisselam'ın gösterdiği mucizedir. O Allah'ın izniyle ölüleri diriltir ve kabirlerinden çıkartırıyordu çıkartırdı Allah Azze ve Celle, ve ohiyelma diyor. Ve Allah'ın izniyle ölüleri diriltirim, diriltirim diyor. Ve il tuhrujul ve yine benim iznimle ölüleri çıkartırıyordun. Buyurdu Allah Azze ve Celle. Üçüncü örnek ise. Muhammed sallallahu aleyhi ve ait bir örnektir. Kureyş ondan bir mucize göstermesini isteyince işaret etmiş ve iki parçaya ayrılmış. Herkes de onu öylece görmüştü. Bu hususta Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. اَقْتَرَبَتِ السَّاعَةِ ve الْقَمَرِ وَاِنْ يَرَوْا yurdu ve وَيَقُولُوا سِحْرُمْ مُسْتَمِرُ Saat kıyamet yaklaştı. Ve ay yarıldı. Ne zaman bir ayet mucize görseler yüz çevirir ve devam edip giden bir büyüdür derler. Burada Allah-u Azze ve Celle. Bu da Kamer Suresi 12. ayet. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz başka mucizide, mucizeleri çoktur. Ama bir iki tanesini örnek verecek olursak. Örneğin mesela. Deve. dile geliyordu. Dele e, de konuş, e, konuşurdu. Bir gün bir gün bir bedevi gelip Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem devesinden şikayetçi. Ya Resulallah diyor. Önüne geleni kapıyor, erges arkasına geleni tepiyor. Hizmet hususunda ona bir türlü yaklaşamıyoruz diyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Dedi ki ona beni devenin yanına götürür müsün? Tam deveye doğru giderken Adam dedi ki ya Resulallah biraz aşırı hali var Dikkat ediniz de yanına yaklaşmayın Size bir zarar verebilir Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam Bu laflara kulak asmadan doğru Deveye doğru gidiyor Ve deveyi görünce ona, ona doğru yaklaşıyor. Deve Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i görür görmez aleyhissalatü vesselam'a doğru geliyor ve diz çöküyor ve gözyaşlarını aleyhissalatü vesselam'ın aya, ayaklarına siliyor. Ağlıyor. Ve orada deve dile geliyor, konuşuyor. Diyor ki ya Resulullah ben sıhhatlı iken güçlü iken Hizmetlerinde kullandılar beni. Ama şimdi hastayım. Bana bakmıyorlar. Ey Allah'ın Resulü diye deve dile geliyor. İşte bu manzarayı gören sahabeler, "Ya Resulullah" dediler. "Bırakın bak hayvanlar bize, hayvanlar bize sizin önünüzde secde etti. Bırakın biz de sizi edeceğiz. Size secde edeceğiz." dedikleri zaman O şefkat лидري merhamet лидري alemlere rahmet olarak gönderilen Nur Muhammed'imiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözlerine bakın. Diyor ki, كونها كونها كونها كونها كونها كونها كونها كونها كونها كونها كونها كونها كونها كونها Allah'tan كونها كونها كونها secde edilmesini olacak olsaydı, secde edilme, Allah'tan başkasına secde edilme olsaydı, kadının kocasına secde etmesini emrederdim buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Bu, aleyhissalatu vesselamın bir mucizesinin biridir. Ve burada Yüce Allah'ın, Resullerin desteklemek ve onlara yardım etmek üzere meydana getirdiği, tanık olunan apaçık deliller, ve onun da varlığının kesin birer delilidir bu. İkincisi ise Allah'ın rububiyetine inanmak. Allah'ın rububiyetine ima, iman etmek ne demektir? Yani herhangi bir ortağı ve yardımcı ve yardımcısı olmaksızın onun bir ve tek Rab olduğuna iman etmek demektir. Biliyorsunuz Rab yaratma, mülk egemenlik ve emretme kendisinin olan demektir. Allah'tan başka yaratıcı ve ondan başka malik yoktur. Emir de yalnız ona aittir. Allahu Azze ve Celle E lehu'l halk ve'l emr. Buu. E lehu'l bilin ki ale liqad. Yaratma da emretme de Yalnız Rabbul Alemin'dir. Onundur. ذَلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرُ İşte Rabbiniz Allah budur. İşte Rabbiniz Allah budur. Hükümranlık yalnız Onundur. Ondan başka yalvarıp durduklarınız ise bir hurma çekirdeğinin zarına bile hükümran değildirler buyurdu Allahu Teala Hocam. Firavun yaptığı şekilde söylediklerine bizzat kendisi inanmayan ve kibirlenen bir kimse dışında yüce Allah'ın rububiyetini inkar eden herhangi bir kimse yoktur. Sadece burada Firavun kibirlendi ve "Ben Rabbinizden alâdır." diyordu demiştir Firavun. Abu Cehil bile müşrikler bile Allah'ın varlığını biliyorlardı, inanıyorlardı. Çünkü Allahu azza ve celle ve insa'altuhum men halaka's semawati vel arda yekulun inna'llaha. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, şayet onlara git sor. Sorsan yeryüzü ve gökyüzü kim yarattı? Allah diyecekler. Müşrikler bile Allah'ın varlığını inkar etmiyorlardı. Sadece Firavun ene rabbukum alaa tekberlendi الله عز وجل أنه أنه ما يفعله؟ يرين ألا له الخلق والأمر ذلكم الله ربكم له الملك والذين يدعون من دون الله تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير إن ربكم أنا ربكم الأعلى أردن. أنا ربكم الأعلى Ben Rabbiniz en âlâ. Ben sizin en büyük Rabbinizim firavun diyor. Ey o melâ, "Ma alimtüm nekum min ilâhin gayr diyûd firavun?" Ey ilahileri gelenler, "Sizin benden başka ilahınız olduğunu bilmiyordum." diyordu. Derken kendi sözlerine kendisi inanmıyor ve bu sözleri inancının ifadesi olarak dile getirmiyordu. Getirmiyordu. Çünkü وَجَاهَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَتْنَا وَاسْتَيْقَنْتَهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا اَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوَّ Kalpleri onlara inandığı halde zulümle büyüklenmeyle büyüklenmeyle büyüklenmeleri sebebiyle inkar ettiler. Ve burada Yüce Allah'ın bize naklettiğine göre yüce Allah'ın bize naklettiğine göre موسى عليه السلام فرعون شو نارسه إلى مشت؟ قال لقد علمت ما زل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض بصائر وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا Pekala, bilirsin ki bunları o göklerin ve yerin Rabbi sırf birer basirat olmak üzere indirdi. Ey Firavun, ben de seni gerçekten helak edilmiş sayıyorum. Musa aleyhisselam Firavun'a söylemiştir. Bundan dolayı müşrikler, uluhiyetinde ortak koşmalarına rağmen Allah'ın rububiyetini kabul ediyorlardı. Yüce Allah Azze ve Celle onlara şöyle vasıflandırıyordu. Kulli menil ardu kulli menil ardu ve men fihâ in kuntüm te'lemûn seyekûlûne lillâh kul efe la tezekkârûn قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل افلا تتقون قل من يدبر قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيكونون لله قل فأنا تسحرون. ديكي. أير بليورس سولين. يرد. هنداكيلر كمین. أنصار الله هندر. دييجيك. ديكي. أوهالدا سيس. يجى. يجى. يجى. يجى. يجى. يجى. يجى. يجى. يجى. يجى. يجى. يجى. Büyük arşın Rabbi kimdir? Allah'tır diyecekler. O zaman de ki, o halde korkmaz mısınız? De ki ya Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, eğer bil, biliyorsanız söyleyin, her şeyin hakimiyeti elinde bulunan, himaye eden fakat kendisine karşı kimsenin himaye altında alınmasına imkan tanıyan kimdir? Allah'tır diyecekler. De ki, öyleyse, nasıl olur da aldanıyorsunuz. Müminin Suresi 84 ve 89. ayet. Yine Allah Azze ve Celle Demin okumuştuk. Tekrar önümüze geldi. Ve le in sealtuhum men khalaqa semavati vel arda le yekulunne khalaqahumnel azizul alim Andolsun ki onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorarsan Elbette onları aziz ve aziz ve alim olan Allah yarattı derler. Başka ayette وَلَاِنْ سَأَلْتُهُمْ مَنْ خَلَقَهُنَّ لَيْقُولُنَّ اللّٰه فَاَنَّ يُؤْفَكُونَ Ant olsun ki sen onlara kendilerini kimin yarattığını sorsan ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Elbette Allah diyecekler. O halde nasıl oluyor da çeviriliyorsunuz diyor Allah-u Yüce Rabbimizin emri hem kainattaki kevni emirleri hem de şer'i emirleri kapsar. Kainatın işlerini kainatın işlerini çekip çeviren kainatta hikmetinin gereği olarak dilediği şekilde hüküm veren o olduğu gibi hikmetinin gereği olarak ibadetleri teşri buyuran, muamelatta dair hükümler koyan yegane hüküm koyucu Allahu Azze ve Celle'dir. O'dur. Kim ibadetlerde Allah'tan başka bir şeriat koyucu ya da muamelatta Allah'tan başka bir hüküm koyucu kabul edecek olursa o kimse Allah'a ortak koşmuş ve imanı gere, e, gerekleştirmemiş imanını imanı gerçekleştirmemiş olur. Üçüncüsü ise Allah'ın ikincisi ise Allah'ın uluhiyetine iman. Yani burada Allah'ın hiçbir ortağı olmayan biri ve tek tek hak tek hak ilah olduğuna iman etmek demektir. İlah ma'lum, ma'luh yani ilah edilen demektir. O da sevilerek ve tazim edilerek kendisine ibadet olunan mabud demektir. Allahü azze ve cel ve ilahıkum ilahun vahid la ilahe illa hu errahmanur rahim buyuruyor. İlahınız tek bir ilahdır. Ondan başka hak ilah yoktur. Rahmandır, Rahim'dir buyurdu Allah azze ve cel. Ali İmran suresi ise şehidellahu enne la ilahe illa hu vel melaikatu ve ulul ilmi qaimen La ilahe illa huwa el azizul hakim buyuruyor. Allah ile birlikte ilah edilib ibadet olan her varlığın uluhiyeti batıldır. Çünkü Allah azze ve jel, ذلك bi anna Allah huwa hak, wa anna ma yud'uuna min dunihi huwa albatil, wa anna Allah huwa al-aliyyul kabir buyuruyor. Bu böyledir. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. ذلك bi anna Allah huwa hak Allah hakkın ta kendisidir. Ondan başka taptıkları ise sadece batıldır. وانما يدعون من دونه هو الباطل. وان الله هو العلي الكبير. Şüphesiz ki Allah pek yücedir, çok büyüktür buyurdu. Ve bu uydurma meabudlara ilah adının verilmesi onlara uluhiyet hakkını vermez. Çünkü etekim Allah-u Azze ve Celle Lat-Azze ve Manat hakkında şöyle buyurmaktadır. İnhiye illa esma'un semmeytumuha entemü abâukum. Mâ enzel Allah-u Biha min sultan. Ey delildir. Sultan demek delildir. Mâ enzel allah min sultan. Onlar başka bir şey değil. Yalnızca sizin de atalarınızın taktığı bir takım kuru isimlerdir bunlar. Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir buyurdu. Yine Allah Azze ve Celle Hud Aleyhisselam'ın kavmine şunları söylediğini bize haber vermektedir. Etucadilûneni <Sessizlik> fi asmaen samaytumuha antum waabaa'ukum ma nazala Allahu biha min sultaan benimle Allah'ın haklarında hiçbir delil indirmediğiniz kendinizin mi atalarınızın taktığı bir takım isimler hakkında mı tartışıyorsunuz diyordu Hud aleyhisselam onlara Yine Yusuf aleyhisselamın Zindandaki arkadaşlarının şunları söylediğini Rabbul Alamin, Rabbul Üzzetü ve Celal bize bildirmektedir. Ya sahibi ya secin Ya sahibi ya secin Erbâbun mutefarriqûne khayrun eminlâhul vâhidul qahhar mâ ta'budûne min dûnehi illâ esmâ'an semmeytumûha entüm mû âbâukum mâ enzelallâhu biha min sultan gene mâ enzelallâhu biha min sultan mâ enzelallâhu bi sultan Her peygamber bu kavimlerine bunları söylemişlerdir. Ey izinden arkadaşlarım! Darmadağınık birçok Rab mı hayırlı yoksa bir tek olan ve her şeyi hükmü iradesi altında tutan Allah mı? Sizin onun yanı sıra taptıklarınız, kendinizin ve atalarınızın adlandırdığı kuru bir takım isimlerden ibarettir. Allah Allah. Onlar hakkında hiçbir delil menzelullah بها من indirmemiştir. Bundan dolayı resuller aleyhissalatü vesselam kavillerine in ene ibdulllahi ilahin Allah'a ibadet edin ondan başka ilahınız yoktur diyorlardı. Ancak burada müşrikler bunu kabul etmediler. Allah'tan başka ilahlar edindiler tıpkı tıpkı zamanımızdaki bir takım insanlar gibi. Allah ile birlikte bu ilahlara tapındılar. Onlardan yardım ve medet umdular. Allah varken şeyhlerine gerek var. Ölülerden niçin medet umuyoruz? Allah varken niçin kabirlere gidiyoruz? Adam gidiyor kabre çocuk istiyor, rızık istiyor, sıhhat istiyor. Allahu Azza ve Celle "وإذا سألك عبادي عني إني قريب" diyor. "Den yakınım." Hadiste Ben sizin şah damarınızdan ayette, başka bir ayette وَاِنْ اَقْرَبُ اِلَيْكُمْ مِنْ حَبِّ الْوَرِيدُ Şah damarınızdan bile ben size daha yakınım buyurdu Allah Azze ve Celle. Adam gidip evliyadan istiyor. Evliya olup olmadığı kim bilir? Bize giden habere göre namaz kılan Allah dostudur, evliyadır. Hacca giden, oruç tutan, Allah'ın emir ve yasaklarını birebir getiren Allah dostudur, evliyadır. Evliya adama cübbeli olacak, elinde ceviz kadarında tesbih olacak bir delil yoktur. Halk arasında dolaşan bir söz var. Şeyh olacak olan bir kişi, evliya olan, Allah dostu olan bir kişi elinde tesbih olacak, cübbesi olacak. İşte gezdiği zaman böyle özlerin abası olacak. Sünnette ve Allah'ın indirmemiş olduğu bununla ilgili hiçbir delil yoktur. Sen Allah dostu olmak istiyorsan, Allah'ın sevgili kolu olmak istiyorsan, ibadetlerine çok dikkat etmelisin. Allah'ın yanında ne kadar değerini bilmek istiyorsan, Allah'ı ne kadar tazim ettiğini bak. Allah Azze ve Celle'nin yanında değerini ne kadar olduğunu bilmek istiyorsan ne ile uğra uğraştığına bak. Allah Azze ve Celle'yi ne kadar tazim ettiğine bak. Allah ile birlikte ilah edilip ibadet olunan her varlığın uluhiyeti batıldır burada. Çünkü Allah Azze ve Celle telike bi enne Allah huve'l-hakk ve enne ma yed'ûne min dûnehi huve'l-bâtil ve enne Allah huve'l-aliyyü'l-kebîr buyuruyor. Allah-u Azze ve Celle Allah-u Azze ve Celle müşriklerin onları ilah edinmeleri akli kesin delillerle burada ne yapmıştır? çürütmüştür. Birinci delil, onların ilah edindikleri ve bu varlıklarda uluhiyetin hiçbir özelliği yoktur. Niçin? Çünkü burada onların yaratılmış varlıklardır, yaratılmış varlıklardır. Kendileri bir şey yaratamazlar. Yaratılan yaratamaz. Kendileri hiçbir şey yaratamazlar. Kendilerine ibadet eden kimselere en ufak bir fayda bile sağlayamazlar. Onlara gelebilecek hiçbir zararı önleyemezler. Onlara onlara hayat veremezler, öldüremezler. Göklerde herhangi bir şey, bir şeye malik olmadıkları gibi onda ortakları da yoktur. واتخذ من دونه başka الله i Allahu azze ve cel 3. واتخذ من دون من دونه آلهه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. Onlar onun Aksine kendileri yaratılmış olan ve kendi kendilerine bile bir zarar ve fayda vermeyen, öldürmeye, diriltmeye ve ölümden sonra tekrar can vermeye gücü yetmeyen ilahlar edindiler. Buyurdu. Yine başı ayet Allah-u Azze ve Celle. Kul id'u. İşte bu meydandır. Allah-u Azze ve Celle burada meydan okuyor. Kul id'u. de ki Allah'tan başka hakların da batıl zanlar beslediklerine gel varım bakayım diye Allah azze ve celle. Kuludi allazina zaamtum min dunillahi la yamlikuuna mithqala zarratin fis semawati ve la fil ard. Ve ma lehu fiha ve ma lehu fehuma min shirkin ve ma lehu minhum min zahir. Ve la illa limen izn le Allahu azze ve celal burada meydan okuyor. De ki diyor: "Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'tan başka haklarında batıl zanlar beslediklerinize yalvarın bakayım. Onlar göklerde de yerde de zerre ağırlığınca hiçbir şeye sahip değildirler. Onların bu ikisinden hiçbir ortalığı da yoktur. Ve onun bunlardan hiçbir yardımcısı da yoktur. Kendisine izin verdiği kimseler müstesna, onun nezdinde şefaatin hiçbir faydası olamaz buyurdu Allah Azze ve Celle. Kendileri yaratılmış ve hiçbir şey yaratmamış şeyleri ortak mı koşuyorlar? ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون هل bk onlar onlara yardım edemezler hatta kendi kendilerine bile yardım edemezler buyurdu Allah azze ve celle ولا انفسهم ينصرون kendi kendilerine bile yardım edemezler ölmüşler çürümüşler gitmişler ولا ولا insaaltum diyor Allah azze ve celle başka ayette Şayet onlar sorsaydın ya Muhammed. Ve إن سمعوا لكم ما لكم. Şayet onlar sizi duysular dahi size icabet edemezler. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'de bile isteyemez. Seni duyamaz, ölmüştür. Tek, hay ve baki olan Rabbul âlemindir. Ona yüreğe gittiğin zaman o koşarak sana gelir. O Rahman'dır, O Rahim'dir. Ona koş, ona yalvar, ondan iste, ondan yardım dile. Ona kucak aç. Baktın böyle dünya fani, her şey boş. Secdeye kapı, ağla, iste Allah'tan. İsti Allah'tan. İstenilecek tek merci olan Allahu Azze ve Celle'dir. Örüler değil, evliyalar değil, şeyhler değil. Onlar kendilerine bile faydası yoktur, ölmüşler. İsteyen, isteyen tek merci ve tek yer Allahu Azze ve Celle'dir, Rabbul Âlemin'dir. Ve izâ sâlek 'ibâdî 'annî inni karîb. şayet kulların bana sorar sorarlarsa ben yakınım diyor. Yakınım diyor. Burada evşiri kunema la yakhluqu şey'en ve hum yakhluqun. Kendileri yaratılmış ve hiçbir şey yaratmamış şeyleri ortak mı koşuyorlar diyor Allah azze ve celle. Bu ilahların durumu böyle olduğuna göre onları ilah edinmek akılsızlığın ne ileri derecesi ve batının en batılıdır bu. Burada ikinci delil ise müellif Rahimullah şöyle sıralamıştır. Diyor ki bu müşrikler Yüce Allah'ın her şeyin mülk ve tasarrufunu elinde bulunduran kendisi himaye ettiği halde kendisine rağmen başkalarının başkalarının himaye altına almaları söz konusu olmayan yaratıcı yegane Rab olduğunu kabul ediyorlardı. Onların bunu kabul etmeleri rububiyette onu tevhid ettikleri gibi uluhiyette de onu tevhid etmeleri gerekir. gerektirir. Allahu azza ve celle يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقوم اي أي إنسان لار. أي إنسان سيدا سيدا سيدا لنجا كيلان ديارة ربنزا إبادت أدن طاك كورون بساقنا الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون الله اكبر اي صلاة سizi de sizden öncekileri de yaratan Rabbinize ibadet edin ta ki korunup sakınısınız o Rab ki o Allah'tır ki o Rabbul Alamin ki Yeryüzünü sizin için bir döşek, göğü de bir bina yaptı. Yukarıdan bir su indirdi. Onunla size rızık olmak üzere meyveler çıkardı. Artık siz de bilip durduğunuz halde Allah'a eşler koşmayın. Allah'u Azze ve Celle yağmuru keserse halimiz ne olur? Şey düşündük mü? Allah'u Azze ve Celle şu güneşi kaldırırsa... Ha, Halimiz ne olur? Halimiz ne olur? ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض ولا إن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله فأنا يؤفكون آية ki onlara kendilerini kimin yarattığını sorsan elbette Allah diyecekler. O halde nasıl oluyor da أنفسكم أنفسكم ينسوا للتصبير والتزكينج آية قل ذكي أي رسول من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولن الله فقل أفلا تتقون ذكي Size gökten ve yerden rızık veren kim? Yahut o göklere ve kulaklara malik olan kim? Ölüden diriyi çıkaran da diriden ölüyi çıkaran kim? İşi kim idare ediyor? Hemen Allah diyecekler. De ki o halde korkmaz mısınız? فَذَلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمُ الْحَقِّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا اَدْضُلَالِ فَاَنَّةُ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 Yani Allah'ın kendi kitabında ya da Resulünün sünnetinde kendi zatı hakkında ispat ettiği isim ve herhangi bir tarif, tatil, tekyif, tahrif, tatil, tekyif ve temsil söz konusu olmaksızın ona yakışan bir şekilde kabul etmektir. Çünkü biliyorsunuz batıl fırkalar Eş'ariler olsun, hariciler olsun, mürci'al olsun, kullebil olsun. Bunları hepsi ne yaptılar? Bu dün yapmış oldukları yorumlar ayet ve hadise dayalı. Ama onlar ne yaptılar? Batıl yorumlar yaparak, batıl teviller yaparak ehl-i sünnet çizgisinden uzaklaştılar. Mesela burada dediğimiz gibi tatil, tekyif ve temsil yapmaksızın. Burada tatil. Bütün batıl fırkalar diyorlar ki mesela Allah Azze ve Celle Görüyordur ama biz gözleri vardır diyemez diyorlar Nasıl oldu Nasıl oldu Allah Azze ve Celle görüyorsa mutlaka gözleri vardır Gören kişi Gözleri vardır değil mi Gözleriyle görecek Kulaklarıyla dişleriyle burnuyla görecek hali yok ya Gözleriyle görecek Hayır diyorlar Gözleri vardır ama biz Allah Azze ve Celle görüyordur ama gözleri vardır diyemeyiz. Niçin? E diyorlar ki eğer gözleri vardır desek o zaman Allah'ı insana benzetmiş oluruz. O zaman kulakları da eğer işitiyor desek kulakları var diyeceğiz o zaman insana benzetmiş oluruz. O zaman gözleri var olsa kirpikleri olacak, göz olacak insanın tıpatıp insana benzemesi olur diyorlar. İşte burada ne yapıyorlar? Batıl te'viller yaparak ehli sünnet çizgisinden uzaklaştılar. Ama ehli sünnet ve cemaat öyle demiyorlar. Allah azze ve celle Basir sıfatını olduğu gibi tevilsiz, temsilsiz, tatilsiz bir şekilde kabul etmişlerdir. Örneğin ehli sünnet ve cemaate göre Allah azze ve celle görüyordur ama nasıl görüyordur sorusu sorulduğu zaman bilmiyoruz. Şanına yakışır bir şekilde görüyor ama nasıl Allah-u Alem Tatil yapmaksızın Tatil ne demek? Yok etmek, etkisiz hale getirmek demek Bunlar ne yaptılar? Batıl fırkalar Allah'ın basır sıfatını Batıl yorumlar Yaparak tatil ettiler Tıpkı mesela Yanzi Rabbuna Kulli leyletin ileslema iddunya Hatta yap katılüthü Akhir hadisi gibi Burada ahad hadisi, bazıları kabul etmiyorlar. Yani, niçin? Efendim ahad'dır diyorlar. İmam Şafii e, Şafi mezhebinden ve İmam Ebu Hanifi mezhebinden bazı alimler ahad, ahad hadisleri kabul etmiyorlar. Nasıl olur da diyorlar. Allah-u Azze ve Cell, en üst semadan birinci semaya inecek. Ondan sonra indiği zaman yeri boş kalacak. in çık in çık insan gibi. Burada gene ne yapıyorlar bunlar? Tatil yapıyorlar. Yorum yaparak, batıl yorum yaparak tatil yapıyorlar. Allahu Azze ve Celle mutlaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadiste iniyordur diyorsa mutlaka iniyordur ama nasıl? Allahu alem. Şanına yakışır bir şekilde iniyordur. Ama sen burada diyemezsin. Ya nasıl inecek? İndiği zaman şöyle böyle hayır ولا تضربوا لله الْاَمْثَالِ Allah Azze ve Celle diyoruz ya burada tekyif, temsil, temsil vurmayın Allah Azze ve Celle وَلَا تَضْرِبُوا لِلّٰهِ الْاَمْثَالِ buyuruyor Allah Azze ve Celle iniyor tamam kapat bunu nasıl iniyor Allah ve Alem çünkü Ehl-i Sünnet ve Cemaat bunu kapalı bir şekilde üstü kapalı bir şekilde Allah'a havale etmişlerdir hatta İmam El-Ecur Rahimullah İmam el-Eceri biliyorsunuz Ehl-i Sünnet alimlerindendir. Diyor ki: Allahu Azze ve Celle bir sıfat hakkında bilgi vermediği zaman o zaman orada nasıl geçtiyse öylece geçeceksin diyor. Tatil, teşbih, temsil, tevil yapılamaz. Ve burada dediğimiz gibi batıl bir tevil yapılamaz. Allahu Azze ve Celle iniyor mu? Öyle kabul edeceksin. Tatil yapmaksızın, tevil yapmaksızın, yorum yapmak, tatil demek yok etmek, etkisiz hale getirmek. Tevil demek yorum diyebiliriz, tefsir diyebiliriz, açıklama diyebiliriz. Temsil, ey Allah Azze ve Celle filan kişi gibi, Allah Azze ve Celle filan şey gibidir. Böyle vurmak, Allah Azze ve Celle'ye iftira etmiş sayılırız. Ve la tadribu lillahil emthal. Buyur muyum Allah Azze ve Celle? misaller vurmayın. Leiseke mislihi şey'in ve huves semi'ul alim. Allah'ın eşi benzeri yoktur. Ve burada tahrif, ta'til, tekif ve temsil söz konusu olmaksızın ona yakışan bir şekilde kabul etmektir. Allah Rabbul Alemin iniyor mu? İniyor. Ama nasıl? Allahu alem. Niçin? Çünkü Rabbimiz Celle Celalu bu konuda bize bilgi vermedi. Valeserat ve selam Sünnetinde öyle bir şey gelmediğine göre bize düşen görev nedir? Ayeti veyahut da hadisi olduğu gibi alıp baş tacı yapmak, kabul etmektir. Ehli sünnet ve cemaat bu tür meseleleri üstü kapalı bir şekilde Allah'a bırakmışlardır. Dediğimiz gibi İmam-ı Ecur Rahimullah, Allah Azze ve Celle bir sıfat hakkında bilgi vermediği zaman o zaman orada diyor nasıl geçtiyse öylece geçeceksin diyor. Tatil, teşbih, temsil, tevil yapmayacaksın diyor. Yapmayacaksın diyor. İşte dediğimiz gibi bu batıl fırkalar batıl teviller yaparak ehli sünnet çizgisinden uzaklaştılar. Ve bütün bu batıl fırkaları işte diyorlar Allah Azze ve Celle tamam görüyordun ama biz gözleri vardır diyemeyiz diyor. E biz gözleri vardır desek o zaman insana benzetmiş oluruz. Deme kardeşim. Geldiği gibi al. Onlar da böyle yaparak ehl sünnet çizgisinden uzaklaşmışlardır. وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَ فَدْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذ۪ينَ يُلْحِدُونَ ف۪ي أَسْمَائِهِ سَيُجِزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ buyuruyor. En güzel isimler Allah'ındır. O halde ona, onlarla dua edin. Onun isimlerinde Eğri eğriye eğriliğe sapanları terk edin. Onlar yapmakta olduklarının cezasını göreceklerdir. Göreceklerdir. Mutlaka göreceklerdir buyur Allah Azze ve Celle. "Ve lehul'l-meselü'l-a'la fi's-semawati ve'l-ard ve huvel-'azizü'l-hakim." Doktor devirde en yüksek sıfatlar yalnız onundur. O azizdir, hakîmdir. "El-meselü'l-a'la" büyük sıfat Allah'ındır. Allah filan şey gibidir. Allah şunun gibidir. Hatta şialardan biri diyor ki, ferç ve sakal hariç Allah tıp insan gibidir diyor. Sorun bana ben size Allah insan gibi gibidir diyor. Ancak sakal ve ferç hariç diyor. Ferkat el ebaziyya Allah'u alem. Aklımda kalmadı. O imamın ismidir. O diyen şahsın adı nedir? Sorun diyor Allah Azze ve Celle. Nasıl? Ferç ve sakalı sormayın. Diğer yönleri tıpatıp insan gibidir diyor. Allah'ın laneti o kişinin üzerine olsun. Hani demin okuduk ya Le ise kemethlihi ve o semî ve basîr ayet önümüze geldi. Önümüze geldi ayet. Leyse ke mislihi şey sen Allah'a misal vurma. Ve la tadrubû lillâhi'l emsâl. Buyuruyor. Leyse ke mislihi şey. Onun eşi benzeri yoktur. Tutturmuşsun. E biz Allahu azze ve celle semadan aksime indiriruz o zaman insana benzetmiş oluruz. İnsan da inip çıkıyor. Diyemezsin sen burada. mutlaka Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem demişse Allahu azze ve celle inecek. Ey inecektir, iniyordur. Çünkü Aleyhisselam'ın sözleri vahidir. Ve ma yantiku anil heva in huwa illa vahyun yuha. O kendi nefsinin, hevasından konuşmaz. Laysa kemithlihi şey' ve huves semiu'ul basir. Onun benzeri hiçbir şey yoktur. O işitendir ve görendir. Ama nasıl görüyor? Birisi soru sorsa mesela Allah nasıl görüyor? Biz diyor biz deriz ki Allah bilmiyoruz. Şanına yakışır bir şekilde görüyordur. İnna rabbike lebilmirsad. Allahu azze ve celle şanına yakışar, yakışan bir şekilde bizi görüyor ve gözetliyor. İnna rabbike lebilmirsad. Allahu azze ve celle gözetleyicidir. Ama nasıl? Allahu Alem. Keyfiyet meselesine gelindiği zaman Burada Üstü kapalı bir şekilde ehl-i sünnet alimleri Allah'a bırakmışlardı. Vel keyf me Hani biliyorsunuz İmam Malik İmam Malik Medine'de biliyorsunuz orada imamlık yapıyordu İmam Malik Günlerden bir gün Orada talebelerini orada Ders halkası oluşturuyor İlim öğretiyor talebelere Ve orada ar-Rahmanu anel arşi ayetine gelince İmam Malik o talebelerin etrafından, içerisinden, yanından bir şahıs elini kaldırarak dedi ki Ya İmam, keyfe esteva? Yani burada ne demek istiyor? Allah'ın arşe nasıl yükseldiğini soruyor. Keyfiyeti soruyor. Tamam. Yükseldi ama nasıl yükseldi? Sorunca İmam Malik rahimullah Başını şöyle önü eğerek bir müddet bekledi. Ve bu bekleyiş içerisinde İmam Malik ter içerisinde kaldı. Rabbani alimler bu şekilde. Niçin? Çünkü bu soru ne kadar mühim bir soru olduğunu için, olduğu bildiği için cevaplayacak. Düşündü, düşündü, düşündü. Kur'an'dan ayet bulamadı. Sünnetten de bir şey bulamayınca. Ey keyfesteva. Kur'an'da ayet yok. Allahu Azze ve Celle arş nasıl istiva ettire dair? Allahu allazi halaka's semawati vel arda fi sitte ayamin, thumma istawa alel arş. Allahu Azze ve Celle artık 6 günde eee yeryüzü ve gökyüzünü yarattı, sonra arşa istiva etti. Ama nasıl istiva etti? Allah bilir. Ayet yok. Sünnette de Hadis bulamayınca, yani söyleyecek bir cevap bulamayınca İmam Malik, başını kaldırarak dedi ki ''El istiwa'u ma'lum, ve el keyf meçhul, ve el iman bihi vâcib, ve el sualu anhu bid'a, fa akhricuuhu minel meclis, fe innehu diyor. Beş madde saydı kendisi. Diyor ki ''El istiwa'u ma'lum'' yani istiwa diyor, bilinen bir şeydir diyor. Bunu sağa sola çekmeye lüzum yok diyor. Arap lügatında isteve demek en yükseldi anlamındadır. Yükseldi anlamındadır. İsteva. Bu bilinen bir şeydir veyahut da bilinmeyecek bir şey değil ki. isteve denildiği zaman yükseldi anlamındadır. Arap lügatında bu şekildedir. Vel keyf ve cuhul. Ey keyfiyet meselesine gelindiği zaman diyor Allah Azze ve Celle arşı nasıl yükseldiğini bilmiyoruz. Çünkü Allah Azze ve Kur'an-ı Kerim'de belirtmedi. Ve Selam buna değinmedi. Hiçbir hadiste, hiçbir sözlerinde böyle bir şey yok. Nasıl istiva ettiğini, nasıl yükseldiğini. Vel keyf mec'ul. Vel imanu bihi Ey istivanın ne olduğu besbellidir. Ancak soruda geldiği gibi nasıl yükseldiği belli değil. ve imanü bih vacip ay bu şekilde iman etmek vaciptir her müslümana vaciptir her mü'mine vaciptir ve sualu anhu bidaa bu şeyleri bu şeyleri sormak bidattır diyor niçin çünkü hiçbir kimse bu soruları sormamış şimdiye kadar ne ashabtan ne hiç kimse ondan sonra ona kızarak فَاَخْرِجُوهُوا مِنَ الْمَجْلِسِ فَاِنَّهُ مُبْتَدِهُ Çıkartırız bunu buradan. Bu bir açıdır. İmam Al-Bani Rahimullah diyor ki, şimdi biz burada oturup da ders veriyoruz. Ve dışarıdan veyahut da talebelerin arasından bir kişi sorsa böyle, biz hemen çıkarın diyebilir miyiz? Hayır diyor. Niçin? Çünkü diyor, bu adam cahil olabilir diyor. Tanımı, tanımıyoruz olabilir, yeni gelmiştir. Ama diyor o İmam Malik, o kişi iyi bildiği için ve akidesini iyi bildiği halde bu talebelerin içerisinde fitne yapacağı için çıkartın diyor İmam Malik. Ve o kişi iyi bildiği için İmam Malik rahimahullah onu öyle kovmuştur diyor İmam Elbani rahimahullah. Dolayısıyla burada Nerede kalmıştık? Le ise ke mislihi şey ve hu semi al basir. Ve burada bu hususta gene muattila ey ta'til gene. Ne dedik? Ta'til, temsil, tekyif ve tevil yapılmaksızın inanmak gerek. Ehli sünnet vel cemaatın bu dört tarih tatilsiz, temsilsiz, tevhinsiz ve teklifsiz bir şekilde inanmaktadır. E allah Azze ve Celle nasıl yükseldi? Şanına yakışır bir şekilde yükseldi. Allah-u Azze ve Celle nasıl görüyor? Gözleri vardır ama şanına yakışır bir şekilde vardır. Gözleri ona yakışır bir şekilde görüyordur ve duyuyordur. Nasıl işitiyor? Şanına yakışır bir şekilde işitiyor. Ve bu meseleleri ve bu konuları Üstü kapalı bir şekilde örtmüşlerdir. Muattile ise, Muattile Bunlar diyor, isim ve sıfatları kısmen ya da tamamen inkar edenlerdir. Muattile fırkası. Yani, tatil, yok etmek, etkisiz hale getirmek demek. Tatil ediyorlar. Allah'ın basır sıfatını tatil ediyorlar. Ve huve's-semi'ul basır diyor. Hatta hiç unutmuyorum. Mekke'den gelen bir fırka vardı, Umen'den gelmiş, namaz, namazan ayırdı orada, namaz kıldık bir yerde, namaz kıldık, dikkatimi çekti şöyle, onlar bizim gibi namaz kılmadılar, ellerini şöyle sarkıttılar ve imam selam verdikten sonra onlar da tek tarafa selam verdiler. Hemen gittim yanına, baktım böyle kim böyle sakallı, kim böyle, e, gittim yanına dedim ki kendisine, ya. İmamın veyahut bizim kılmış olduğu gibi siz namaz kılmadınız. Siz sünnete muhalefet etmediniz mi? Hayır diyor. Biz diyor şia, şia'yız diyor. Diyor ehl-i sünnet bizi tekfir ediyor diyor. Niçin dedim? E diyor ki onlar diyorlar ki Allah'u azze ve celle'yi cennette göreceklerini iddia ediyorlar diyor. Evet dedim. Allah'u azze ve celle hadis, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadiste buyuruyor. Setaravnu rabbukum. Kel kamar, bu ayın on dörtlü ayı nasıl görüyorsanız cennette Rabbınızı göreceksiniz diyor. Hadiste. Hayır diyor. diyor ayette ne geçiyor diyor. La tudrikul absar diyor. Hiçbir göz onu görmeyecektir diyor. E dedim ki bu dünyada. Hayır diyor. Hem, hem cennette hem dünyada hiç kimse Allah'ı Rabbi alemini görmeyecektir diyor. İşte. Bu tür fırkalar, batıl fırkalardır. Ehli sünnet çizgisinden, velev ki namaz kılsa, hac yapsa, oruç tutsa, bütün ibadetleri batıldır, kabul değildir. Niçin? Çünkü ibadetin kabul olabilmesi için iki şart var. Bir, Allah Azze ve Celle'nin hükümlerine, ey Kur'an'a veyahutta, Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uygun olacak. Bu iki şart. Bu iki şart gerçekleşti mi? İbadet kabul ve sahihdir. Bir, Kur'an'a ikincisi Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uygun olacak. İmamın kılmış oldukları gibi kılmadılar. Aleyhisselatü Vesselam'ın namazına tümüne muhalif. Secdeler hariç. E nedir bu? Ne oldu bu namaz? Batıldır tabi. Aleyhissalatü vesselam hadiste aytumuni usalli buyurmuyor mu? Beni nasıl namaz kıldığımı gördüyseniz öylece namaz kılın. Öylece namaz kılın. Evet. Böyle bir iddia ise birçok yönden batıldır diye e, demiştik. Ve burada evvela diyor böyle bir iddia Hangi iddia? işte bunlar isim ve sıfatları kısmen ya da tamamen inkar edenlerdir. Onları, Onların iddialarına göre Allah'ın isim ve sıfatlarını kabul etmek, teşbihi yani Yüce Allah'ın yarattıklarına benzetmeyi gerektirir. Böyle bir iddia ise birçok yönden batıldır. Bir, evvela böyle bir iddia Yüce Allah'ın sözünde çelişki olması gibi aslı itibariyle batıl olan bir takım hususları kabul etmeyi gerektirir. Çünkü Yüce Allah hem isim ve sıfatları olduğu bildirmiş, hem de hiçbir şeyin kendisine benzemediği belirtmiştir. Eğer bu isim ve sıfatları kabul etmek onun yarattıklarına benzetmeyi gerektiren bir şey olsaydı Allah'ın sözlerinde çelişkinin varlığını ve sözlerinin bir bölümünün diğerini yananladığını kabul etmemiz gerektirirdi. Gerekirdi. İkincisi ise iki şeyin isim ya da sıfatlarının birbirine uygun düşmesi o iki şeyin birbirinin aynısı ve benzeri olmasını gerektirmez. Her ikisi de insan işten gören ve konuşan iki şahıs gördüğünüzde bu durum her ikisinin insanlığın özellikleri olan işitmek, görmek ve konuşmak gibi hususlarda birbirinin aynısı olmalarını gerektirmemektedir. Canlıların ön ve arka ayaklarının gözlerin olduğunu görüyoruz. Ancak onların bu noktadaki benzerlikleri ön ve arka ayaklarının ve gözlerinin birbirinin aynısı olmasını gerektirmez. Çünkü isim ya da sıfatları uygun olan yaratılmışlar da farklılık olduğu ortaya çıktığına göre yaratıcı ile yaratılan arasındaki farklılık daha açık ve daha büyük olarak görecektir. Muşabbihe. Muşabbihe fırkası ise yani Allah'ı benzetmek. Bunlar Allah'ın isim ve sıfatlarını kabul etmekle birlikte Yüce Allah'ı yarattıklarına benzetenlerdir. Hani dedik ya adam Diyor ki Allah basirdir, tamam görüyordun ama biz gözleri vardır diyemez. Niye diyemeyiz? E çünkü diyor eğer gözleri vardır desek o zaman insana benzetmiş oluruz. İşte teşbih fırkası Allah'ı insana benzetiyorlar. Gözleri vardır desek o zaman kirpikleri olacak, kaşları olacak, gözbebeği olacak, şey olacak, bu olacak. O zaman biz gözleri vardır ama Görüyordur ama gözleri vardır diyemeyiz. Ne yapıyorlar burada? Batıl teviller, batıl yorumlar, batıl açıklamalar yaparak ehl-i sünnet çizgisinden uzaklaşmışlardır bunlar. İşte onların iddialarına göre insanların delaleti bunu gerektirmektedir. Çünkü Yüce Allah'ın kullarına, kullara anlayabilecekleri ifadelerle hitap eder. Böyle bir iddia çeşitli açılardan nedir? Geçersizdir tabi. Ve burada Yüce Allah'ın yarattıklarına benzemesi iddiası aklında şeriatın da batıl olduğunu ortaya koyduğu gereksiz bir iddiadır. Kitap ve sünnetin naslarının kitap ve sünnetin naslarının müktizasının onlardan anlaşılan batıl olması ise imkansız bir şeydir. Yüce Allah kullara mananın aslı itibariyle anlayabilecekleri şekilde hitap etmiştir. Ancak o manaya ait hakikat ve özü bil bilmeyi Yüce Allah yalnız kendisinin bildiği şeyler arasında bırakmıştır. Bu da zatına ve sıfatlarına dair bilgidir. Yüce Allah sem'i işiten olduğunu bize ne yapmıştır? Burada bildirmiştir. Mananın aslı itibarıyla işitmenin ne demek olduğu bilinen bir husustur. İşitmenin anlamı sesleri idrak etmektir. Niçin? Çünkü ancak Yüce Allah'ın işitmesinin hakikati bilinemez. Bilinemez. Çünkü işitmenin hakikati bizzat yaratılmışlarda bile farklılık göstermektedir. Allah Azze ve Celle işitiyordur ama nasıl işitiyordur sorulduğu zaman... Şanına yakışır bir şekilde. Biz bilmiyoruz. Çünkü bu hususta hiçbir delil yoktur. Ama biz inanıyoruz ki Allah Azze ve Celle işitiyordur. Ama nasıl sorusu gelindiği zaman keyfiyet meselesi. Yani keyf, keyfe, Allah-u Alem. Allah-u Alem. İşte burada yaratıcı ile yaratılanlar arasında böyle bir farklılığın ortada olması ise daha açık ve daha büyüktür. işitmenin hakikati bizzat dedik, yaratılmışlarda bile farklılık göstermektedir. Ve burada bütün batıl fırkalar yine Yüce Allah'ın kendi hakkında arş istiva ettiğini haber vermektedir. Batıl fırkalar ne diyor? Allah-u Azze ve Celle mesela örneğin mesela mür, e, Mürci'a, Abu Masur Abu Masur'a sorduğun zaman Allah-u Azze ve Celle nerededir? di Abu Masur diyor ki biliyorsunuz Abu Masur el-Mahturidi Semerkandi Hanefi mezhebine tabi olup eee Abu Hanife'nin Fıkl Ekber kitabını şerh ederek ayrıca burada Abu Hanife'nin akidesine bizzat Abu Hanife'nin akidesine kendi Hanefi olmasına rağmen Abu Hanife'nin akidesine muhalefet ederek ne yaptı? Burada kendi ayrı bir çizgi çizdi. Çünkü Abu Masur Yunan felsefesi mantığından biraz etkilendi. Ve Hanifler Abu Mansur son alimlerden olduğu için onun akidesini edindiler. Böylece Abu Hanife'nin akidesini beğenmez oldular. Haşa Abu Hanife'nin akidesi sapık mıdır? Hanifeler akidede Abu Mansur'un, amelde Abu Hanife'nin amel yapıyorlar. Abu Mansur'a sorsan mesela, Allah nerededir? E diyor ki Abu Mansur, Allah, Mekandan münezzehtir diyor. Türkiye toplumunun %99'u bu inançtadır. Allah nerededir sorduğu zaman her yerdedir diyor ve hatta mekandan münezzehtir. Her yerde kimin sözü? Cehemiye'nin sözü. Cehennem-i diyor. Cehennem-i diyor ki Allah her yerdedir. Abu Masur mekândan münezzehtir diyor. Ona mekan belirlemek doğru değildir diyor Abu Masur. Abu Masur. Ve Abu Hanife Rahimullah diyor ki her kim? Rabbim gökte midir bilmiyorum derse kafir olmuştur. Başka kavli diyor ki o arşın üzerindedir fakat arş yerde midir gökte midir bilmiyorum derse kafir olmuştur. Ve burada Ebu Hanife Rahimullah mücme bir şekilde söylüyor. Tek bir kişi söylemiyor. Toplum mücme bir şekilde kafir oldukları söylüyor. Ama tek kişi gelindiği zaman burada Ebu Hanife Rahimullah tekfir etmiyor. Niçin? Burada şartlar var, hüccet, hüccet ikame edilmesi var, var. Bir sürü şartlar var burada. Abim Asura göre nerede Allah? Celle Celaluhu. Mekandan münezzettir diyor. Arşta değildir diyor. Cenni Mustafa ne diyor? Diyor, Allah her yerdedir diyor. Allah her yerdedir diyor. Cenni Mustafa. Bazıları bilmeyerek sorduğun zaman Allah her yer Kimileri diyor? Allah kalbimdedir diyor. Din mantık dini değildir. Din akıl dini değildir. Din felsefe dini değildir. İslam dini akıl dini, felsefe dini, mantık dini değildir. Ya nedir? Kale Allah, kale Delillere dayalı bir din. Delillere dayalı bir dindir. Kul hatu burhalikum in kuntum sadiqin. Şayet eğer doğru iseniz delillerinizi getirir. Cehennem-i ne diyordu? Allah her yerdedir. Hatta Cehennem-i Sıfı'nın Cehennem-i ehli sünnet alimleri tekfir etmişler. Niçin? Allah diyor ne sağdadır ne soldadır diyor. Peki nerededir? Diyor ne sağdadır, ne sağdadır, ne üsttedir, ne alttadır, ne öndedir, ne arkadadır. Peki nerededir? Üste yoksa altta yoksa önde yoksa arkada yoksa sağda yoksa solda yoksa nerededir Allah nerededir? Rabbul Alemin nerededir? Hatta daha aşırı giderek diyor ki, alemin içinde olmadığı gibi alemin dışında da değildir. Artık Allah yoktur de. Bitsin gitsin. Alemin içinde olmadığı gibi la dahil alim ve laخارج alim diyor. Alemin içinde olmadığı gibi, alemin dışında da değildir diyor. Ama ehli sünnet vel cemaata göre Allah nerededir sorusu sorulduğu zaman Allah'u azze ve cel alal arş isteva. Arşa istiva etmiştir. Arşın üzerine istiva etmiştir. Ama keyfe isteva? Allah'u alem. Nasıl istiva etti bilmiyoruz. Peki Cehenn bin sorulmuş, kainatı yaratmadan önce Allah nerededir? Sormuşlar, madem ki Allah yoktur, ne sağda, ne solda, ne üstte, ne altta, ne yanda, ne arkada, madem ki Allah bu yönlerde yoktur, peki Allah Azze ve Celle nerededir? Kainatı yaratmadan önce Allah var mıdır? E vardır diyecek, peki nerededir? Öyle değil mi? Bir yerde olması lazım. Nerededir Allah, nerededir? İşte burada Cehennem-i cevap vermemiştir, susmuştur. Ve ehl-i sünnet alimleri bundan dolayı cehennem Sufa Sıffan'ı tekfir etmişlerdir. Ve Cehennem-i göre, bakınız, Cehennem-i göre iman, yani sen Allah'ı kalbinde bilirsen, tamam, sadece Allah'ı kalple tasdik edersen, senin imanıyla Cibril imanı arasında hiçbir fark yoktur diyor. Namaz kılmana gerek yok, oruç tutmana gerek yok, hac yapmana gerek yok, zekat vermene gerek yok. Sadece Allah'a kalbinle tasdik edersen senin imanınla cibril imanı arasında zerre kadar bir fark yoktur diyor Cehep-i Sıbfan. Ehl-i Sünnet alimleri bundan dolayı tekfir etmişlerdir. Cehep-i işte İşte Allah ne burada ne şurada ne peki nerededir? Kainatı yaratmadır önce Allah var mıdır? E vardır diyor peki nerededir? Öyle değil mi? Bir yerde olması lazım Allah. رَبُّ الْعَالَمِينَ Susuyor burada Cehennem-i Sıfhan. Cevap vermiyor. Cevap vermiyor. Ama Ahl-i Sünnet ve Cemaat'a bu soru yöneltildiği zaman diyorlar ki Allah Azze ve Celle kainatı yaratmadan önce vardı ama nerededir sorusu sorulduğu zaman o yer yaratılmış yer değildir. Yaratılmış yer değildir. Cehennem-i burada cevap vermemiş. işte bu batıl fırkalar mürciə olsun, cehmî olsun, haricîlər olsun, eş'arîlər olsun, muattilər olsun bunlar hepsi işte Cemal Mustafa Sıfan gibi batıl yorumlar yaparak ehli sünnet çizgisinden uzaklaşmışlardır. Yine burada yüce Allah kendi hakkında arş-ı istiva ettiğini bize haber vermiştir. Allah'u'l-lezî halak'as-semâvâti vel-ard'a fî 6 eyyâmin semâ istavâ alel-'arş. bize gelen bu ayettir. İstevâ alel-'arş. O zaman bize düşen görev nedir? Alel-'arş istavâ ayetiyle yetinerek bunun ötesine geçmeyeceğiz. Bunun ötesine geçmeyeceğiz. Niçin? Çünkü delil yok bizim elimizde. Delil yok. Keyfesteva, Allahu alem. Şanına yakışır bir şekilde Rabbul alemin, arşa istiva etmiştir. Şunu da bitirelim. Şu sayfaya da. Meleklere iman bölümüne girelim. Evet. Ve istivanın asıl anlamı diyor burada müellif rahimullah, bilinen bir husustur diyor. Ancak Allah Azze ve Celle'nin istivasının hakikati bilinemez. Çünkü istiva'nın hakikati yaratılmışlar arasında bile farklı farklı farklı farklı farklıdır. Yerinde sağlam duran bir sandalye üzerinde istiva etmek elbette dizginlemesi zor ve her zaman başını alıp giden bir devenin üzerinde istiva etmek gibi değil gibi değildir. Yaratılmışlar hakkında bu hususta farklılık olduğuna göre yaratan ile yaratılmışlar arasında bu husustaki farklılık daha açık ve daha büyüktür diyor ve burada belirttiğimiz şekilde yüce Allah'a yüce Allah'a iman etmek müminlere oldukça değerli ve önemli faydalar sağlar bunların bazılarını şöyle sıralayabiliriz başkasından bir şey ümit etmeyecek ve otta başkasından korkmayacak ve başkasına ibadet etmeyecek şekilde yüce Allah'ın tevhidini gerçekleştirmek. iki yüce Allah'ı kemal derecesinde sevmek ve onu güzel isimleri ve yüce sıfatları gereğince tazim etmek. Üç ve sonuncusu emrettiklerini yerine getirmek, yasaklarından uzak kalmak, suretiyle ona ibadeti gerçekleştirmektir. Hâdâ vallâhu alem, ve sallallahu ala nebîne Muhammed ve ala âlihi ve ashabi Subhanek Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilaha illa ent. Estağfiruk ve etûbü ileyk. Bir dahaki dersimizde inşallah melekler meleklere iman bölümüne geçeceğiz. Ve men indehu la yastekbirun inde ibadatihi ve la yastahzirun. Subhanal leyle nüsbihun el leyle ve'n nehar atele başlayarak inşallah bunu هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته